Alaikum, kum, kum, varahmetullah ve berekatu. Eskedir mi? Daha önce Kur'an-ı Kerim'den bir takım ayetlerle örnekleri vermiştik. Fakat o konuşmamızın Kayıtları. Maalesef şu anda e, hem ben kaybettim hem Musa'yı kaybettiği için e, bu konuyu baştan seslendirelim inşallah. Tabi e, Taha in, e, söylediği şeylere binaen bazı girişler yapmamız gerekiyor. Öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu her sözün Allah'tan bir vahiy olduğuna inanıyoruz bunda bizim herhangi bir şüphemiz yok. Allah'tan inen vahyin hepsinin indirilmiş bir zikir olduğu konusunda da gerek şeriat gerekse lügat alimleri arasında bir ittifak vardır. Vahyin hepsi korunmuştur. Allah'ın korunmasını üstlendiği her şeyin zayi edilmeyeceği de garanti altındadır. Babında söylediği her şeyin böyle olmasaydı Allah'ın kelamı yalan olurdu haşa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu şeylerin zayi edileceğine ve aralarına batıl karışacağına da şüphe yoktur. Hiçbir yol yoktur. Eğer böyle bir yol bulunsaydı Allah azze ve celle'nin o zikri biz indirdik onun koruyucusu da elbette biziz kavlinin yalan olması gerekirdi ki bunu bir Müslüman söylemez. Korunması vaat edilen zikri yalnızca Kur'an'a hamledenlerin hiçbir delili yoktur. Bunun altını bir çizelim. Zikir Allah'ın Kur'an'da Kur'an'ı açıklayan ve vahiy olan sünnetten peygamberine inen her şeye verilen isimdir. Zira Allah Teala Nahl Suresinin 44. ayetinde Onları açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri indirdik ki kendilerine indirilerini insanlara açıklayasın. Ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Yani bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı açıklamaya dair bir emir vardır. Bu görev vardır. Namaz, hac, zekat gibi e, emirlerini mücmel olarak vermiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın emri vardır. Fakat namazla ilgili hiçbir malumat yoktur. Mesela e, şu anda Taha Yasin'e soruyorum. Yazarak cevap verebilirse e, öğle namazının, ikindi namazının, akşam namazının, yatsı namazının, sabah namazının rekatlarını nasıl tespit ediyorsunuz? Rahmetullah ve bereket yeni gelenler diye bir mesaj geldi. Tamam. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de e, bir takım emirlerini mücmel olarak bildirmiştir. E, mesela biz biliyoruz ki namaz konusunda Cibril Aleyhisselam gelmiş, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a beş vakit namazı ayrı ayrı kıyam, kıraat, rükû, sücud ve rekat sayılarını da belirleyerek kıldırmıştır. E, nitekim bu konuda e, gerek Buhari'de ve Müslim'de ve e, Ebu Davud, Tirmiz ve İlmi Mace'nin e, sünenlerinde e, ilgili rivayetler vardır buna dair. E, şimdi namaz için getirilen bu tafsilatı vahyin dışında bir şey kabul etmemiz mümkün olabilir mi? Bunlar da vahidir korunmuştur. Aksi halde Allah Azze ve Celle bizlere gücü, güçlerimizin yetmeyeceği bir şeyi yüklemeyeceğini beyan etmiştir. Allah kullarına bilmedikleri meçhul bir şey, yani şayet sünnet korunmamış olsaydı takdirinde söylüyorum bunu, meçhul bir şey ve imkansız bir şeyi farz kılmış olurdu. Bu yani sayet sünnet bu vahiy dahilinde olmasaydı, korunma dahilinde olmasaydı. Ali i ittiba ve itaatin tam manasının gerçekleşmesi için sünnet-i seniyye kıyamete kadar mahfuz, korunmuş olarak kalacak ve kıyamete kadar devam edecek demektir bunun anlamı. Şimdi ilerleyen bölümlerde inşallah... Ee, konu daha net anlaşılacak. Taha Yasin. Ee, genel olarak biz Besselleme indirilmiş hikmetten bahseden ayetleri e, ve yine Necim suresinin 3-4. ayetlerini e, genel olarak sünnetin vahiy oluşuna delil getiririz. Mesela Nisa suresinin 113. ayetinde Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu cidden büyük olmuştur. Bakara suresinin 129. ayetinde Ey Rabbimiz onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Ee, yine aynı surenin Bakara suresinin 151. ayetinde nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik. Buyuruluyor. Ali İmran suresinin 164. ayetinde, ''Hakikaten Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Çünkü onlara içlerinden bir peygamber gönderdi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları günahlardan temizliyor ve onları onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor.'' Ayetinde de Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler buyruluyor. Ahzab suresinin 34. ayetinde de hem evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları düşünün buyrulmakta. Ve meyante ruhun ilhava, inhuve illa vahiy Yuhah ayetlerinde ve tela gibi okuma anlamlarına gelen kelimelerin değil de nataka gibi e, konuşma e, kelimesinin tercih edilmiş olması da e, ayrıca dikkat edici bir husustur. O havai hevesinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir onun konuştukları. Da yine e, Bizi destekleyen bir anlam vardır burada. Nataka fiili seçiliyor çünkü. Daha geneldir nataka. Şayet e, iddia sahiplerinin dediği gibi e, burada kastedilen, onun konuştukları Kur'an'dan ibaret olsaydı kara'a veya tela gibi fiillerin kullanılması gerekirdi. Şimdi ee, esas delillerimize gelebiliriz. Kur'an dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme edildiğine dair e, deliller. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine 17 ay kadar bir süre Beyt-i Makdis'e doğru namaz kıldı. Halbuki Kur'an'da böyle bir emir olmadığına göre bu emir vahyi gayrimetnû dediğimiz sünnet ile olmuştur.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 Bir önceki ayette de yani 143. ayette de Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi, Kabe'yi Biz ancak peygambere uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla aza edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir buyurularak Önceki kıble de Allah'a atfedilmektedir. Ayet açıkça Beyt-i Makdis'in ilk kıble yapılmasının Allah Azze ve Celle'nin emriyle olduğunu göstermektedir. Ve bu emirde Kur'an'ın hiçbir yerinde yer almadığına göre vahyi gayrimetlu olan sünnet ile verilmiştir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerinin Kur'an'da yer alıp almadığına bakılmaksızın Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip edip etmeyeceklerini sınamak için bazen bu tür emirler verilmiştir. İkincisi bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden Hafsa radiyallahu anh'a bir sır söyledi. O ise sırrı bir diğer şahsa ifşa etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırrın eşi tarafından ifşa edildiğini öğrenince ondan bir açıklama istedi. Resulullah sallallahu ve sellem, bunu kimin söylediğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun kendisine Allah tarafından haber verildiğini söyledi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Tahrim suresinin 3. ayetinde. Hani peygamber zevcelerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu haber verip Allah da ona bunu açıklayınca peygamber bunun ancak bir kısmını bildirmiş bir kısmından vazgeçmişti. Artık bunu kendi eşine söyleyince o zevce bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber de her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi buyuruyor. Ayette geçen o hanımının ifşa ettiği haber açıklanmadığı gibi Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın söylediği sözde zikredilmemiştir. Şu halde o vahyi gayrimetlu olan sünnet ile haberdar edilmiştir. Diğer ayete geçmeden önce e, bu konuda bir izah daha yapma gereği duyuyorum. Tahrim Suresinin ilk ayetlerinden itibaren e, bazı kimseler Peygamberin helal ya da haram koyma yetkisinin olmadığını iddia ederek diyorlar ki burada ey peygamber kendine neden haram kılıyorsun Allah'ın helal kıldığını kendine neden haram kılıyorsun ifadesini e, lehlerine delil olarak kullanmak istiyorlar. Şimdi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayan kafirdir değil mi? Bu konuda ittifak var. peygamberle Allah'ın haram kıldığı bir şeyi kendisine helal kılmakla kafir mi olmuş oluyor acaba? Bu iddia sahiplerine sormak lazım. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haram koyması, koyma yetkisi, daha doğrusu Allah'ın koyduğu haramı bu şekilde Kur'an'dan ayrı olarak açıklama yetkisi var ki, Allah azze ve celle bu konuda bir ikazda bulunuyor Peygamberine. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Ramazan ayında iftardan sonra kısa süreliğine de olsa uyurlardı. Bu esnada kişinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasına müsaade edilmezdi. Bu sebeple bir kimse iftardan sonra kısa bir süre uyur, tekrar uyanırsa gece istirahati boyunca oruçlu olmamasına rağmen eşiyle cinsi münasebet fırsatını kaybederdi. Bu kural Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından konulmuş olup, Kur'an-ı Kerim'de yer almıyordu. Ancak bazı Müslümanların bu kuralı çiğnemeleri üzerine Allah Azze ve Celle bu kişileri önce azarlayan ayetleri indirdi. Daha sonra da bu hüküm nesh Müslümanlara iftardan sonra da eşleriyle cinsel münasebette bulunabileceklerine dair ruhsat verildi. Bu hadise şu ayete, ayet ayetiyle anlatılır. Bakara suresinin 187. ayetiyle. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği yani aydınlığı, siyah ipliğinden yani karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Bu ayet... Ramazan ayında geceleri kişinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasının önceleri caiz olmadığını göstermekte. Bu ayet nazil olmadan önce Ramazan ayı gecelerinde cinsi münasebette bulunan kişilerin yaptıkları fiil kendilerine kötülük olarak tavsif edilerek ihtarda bulunulmakta. O size acıdı ve tevbenizi kabul etti ifadesi onların bu fiillerinin günah olduğunu belirtmektedir. Bütün bu ustalar şunu gösteriyor. Ramazan gecelerinde cinsi münasebete ilişkin daha önceki yasak yetkili biri tarafından yürürlüğe konmuş olup Müslümanların buna riayet etmesi mecburiydi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ilgili yasağa dair hiçbir ayet bulunmamaktadır. Bu yasak sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya konmuştur. Dört Uhud Savaşı münasebetiyle Bedir Savaşında meydana gelen olayları hatırlatmak üzere bazı ayetler nazil oldu. Bu ayetlerde Allah'ın müminlere nasıl yardım ettiği, onlara yardım için melekler göndermeyi vaat ettiği ve bunu fiilen ne şekilde yaptığı anlatılmaktaydı. Şu şekilde Ali İmran Suresinin 123 ila 126. ayetleri Andolsun Sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi Sizin için yeterli değil midir? Evet siz sabır gösterir Ve Allah'tan sakınırsanız Onlar yani düşmanlarınız Hemen şu anda üzerinize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 Evet bu ayetlerdeki Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptığı ifadesi meleklerin yardımıyla müjdelemeyi Allah'a atfetmektedir. Demek ki söz konusu yardım müjdesi bizatihi Allah tarafından verilmiştir. Ancak Bedir savaşı esnasında verilen bu müjde Kur'an'da geçmemektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü başka bir örnekte Allah'ın sözü olarak kabul edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer sözlerinden bu sözleri ayıran şey, onun Kur'an'da yer almayan hususi bir vahiy ile kendisine bildirilmiş olmasıdır. İşte buna vahiy gayrimetluğu denir. Örnek, Uhud savaşı ile ilgili başka bir duruma işaret eden ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de, Enfal suresinin 7. ayetinde şöyle buyrulur. Hatırlayın ki Allah size iki tayfeden yani kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu ayette işaret edilen iki tayfeden biri Ebu Süfyan'ın Suriye'den gelmekte olan ticaret kervanıydı. Diğer ise Mekkeli oluşan Ebu Cehil komutasındaki orduydu. Bu ayetin ifadesine göre Allah müminlere bu iki tayfeden birine karşı zafer kazanacaklarını vaat etmişti. Müslümanlar kervanı ele geçiremediler fakat Ebu Cehil komutasındaki orduya karşı olan savaşı kazandılar. Allah size iki tayfeden kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu ifadesindeki vaat Kur'an'da geçmemektedir. Bu, Ömer sallallahu aleyhi ve sellem tarafından herhangi bir ayete referansla bulunulmadan ifade edilmişti. Nadir oğulları ile olan hadise esnasındaki onlar Medine'de meşhur bir Yahudi kabilesiydi. Bazı Müslümanlar onların kalelerinin çevresindeki hurma ağaçlarını düşmanı teslim olmaya zorlamak amacıyla kesmişlerdi. Savaş sona erince bir kısım Yahudiler ağaçların kesilmesine itiraz ettiler. Kur'an-ı Kerim onların itirazlarına da şu şekilde cevap verdi. Haşir suresinin 5. ayetiyle. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Bu ayette Müslümanların ağaçları Allah'tan alınan bir izinle kestikleri doğrudan ifade edilmiştir. Fakat hiç kimse savaş esnasında ağaçların kesilmesine müsaade sonucunda bu alayın olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de geçen hiçbir ayet gösteremez. Yedincisi, Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Zeyd bin Harise'yi evlatlık olarak edindiği malumdur. Zeyt Zeynep binti Cahş radyallahu anh ile evlendi. Bir süre sonra onların ilişkileri zorla yürümeye başladı. Nihayetinde Zeyt Zeynep'i boşadı. Cahiliye döneminde evlatlık edinilen oğul her bakımdan öz oğul gibi muamele görüyordu. Kur'an-ı Kerim ise evlatlık kimsenin gerçek evlat gibi muamele göremeyeceğini ilan etti. Allah evlatlık hakkındaki cahiliye anlayışını yıkmak için peygamber sallallahu aleyhi ve selleme evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'nin Zeynep'ten boşanmasından sonra Zeynep'le evlenmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta yürürlükte olan adetler sebebiyle biraz gönülsüzdü. Çünkü evlatlık edindiği birinin boşadığı eşiyle evlenmek utanılacak bir iş kabul ediliyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hususi bir emir alınca Zeynep'le evlendi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de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 isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Bu ayetteki Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyorsun ifadeleri Zeyd radıyallahu anh'ın boşanmasından onun Zeynep radıyallahu anh'a ile evleneceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın haber verdiğini göstermektedir. Ancak bu bilgi Kur'an'da geçmez. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Gayrimetlu Vahiy kanalıyla iletilmiştir. Biz onu sana nikahladık ifadesi de bu evliliğin Allah'ın emriyle gerçekleştiğini göstermekte, bu emir de Kur'an'da yer almamaktadır. Bu da başka bir delildir. Sekizincisi, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara namaz kılmayı ve namazda sabit olmayı tekrar tekrar emretmiştir Allah Azze ve Celle. 238-238 ve 239. ayetlerinde aynı emir tekrar edildikten sonra Kur'an-ı Kerim Müslümanlara özel bir imtiyaz verir. Buna göre savaş durumunda Müslümanlar düşmanlarının saldırısından korktuklarında namazı nasıl mümkün olursa öyle ister at veya deve üzerinde ister yürürken kılabileceklerdir. Ancak düşman tehlikesi sona er ermesi halinde Müslümanlar namazı normal şekilde kılmakla emrolundular. Ee, şu ayette... Demin numarasını verdiğimiz gibi Bakara suresinin 238 ve 39 ayetlerinde e, şu şekilde ifade ediliyor. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binekli olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın. Yani namaz kılın. Evet. Müslümanlar üzerine farz olan birden fazla namazdan bahsetmekte ancak namazların tam sayısı Kur'an'ın ne bu ayetinde ne de diğer surelerinde geçmemektedir. Fakat namazların sayısı yalnızca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim namazlara devam edin buyurarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara bunu uygulamalı olarak gösterdiğini teyit etmiştir. Yine bu ayet orta namaza özel bir önem atfetmekte ancak tam olarak onun hangi namaz olduğunu belirtmemektedir. Orta namazın hangi namaz olduğunu açıklama işi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmıştır. En önemli delil de güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namaz kılın cümlesidir. Ayetin siyah ve sibaki itibariyle burada Allah'ı anma ayette ifade edilmese de namaz kılma anlamındadır. Zira ayetin bağlamı başka bir manaya da izin vermemektedir. Şu halde Kur'an-ı Kerim Müslümanlara Allah'ın kendilerine öğrettiği şekilde namazı barış ortamında bilinen hale kılmalarını emreder. Ayetin açık delaleti namazın normal kılmış şeklinin Müslümanlara bizzat Allah tarafından öğretildiğidir. Ancak namazın kılmış şekli Kur'an hiçbir yerinde ifade edilmez namazın nasıl kılınacağını Müslümanlara öğreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmesini Allah'ın öğretmesi gibi kabul etmektedir ayet. Bazı münafıklar e, Hudeybiye seferine katılmayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almamışlardı. E, bunun arkasından Müslümanlar Hayber savaşına çıkmaya karar verdiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşına sadece Hudeybiye seferinde kendisiyle beraber bulunanların katılacağını ilan etti. Hudeybiye savaşına katılmamış olan münafıklar şimdi Hayber savaşında menfaatleri gereği bulunmak istiyorlardı. Zira onların beklentilerine göre Müslümanlar bu seferde büyük ganimet elde edeceklerdi. Münafıklar bu ganimetten pay almak istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların taleplerine rağmen onların bu savaşa katılmalarına müsaade etmemişti. Fetih 5. ayetinde e, şu şekilde buna işaret edilmektedir. Siz ganimet Hanimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Bu ayette e, hayber Hayber savaşını Hudeybiye'yi iştirak edenlere hasredip Hayber savaşına münafıkların katılmalarını istisna tutan Allah'ın daha önceki bir sözünün olduğuna işaret ediliyor. Fakat Kur'an hiçbir yerinde böyle bir ifade geçmiyor. Bu sadece peygambere ait bir emridir. Bununla beraber Allah bunu kendi sözü olarak nitelemektedir. Bunun sebebi söz konusu emrin gayrimetlu vahiy ile iletilmiş olmasıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Peygamberliğin ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini unutmamak için onlar iner inmez okuma alışkanlığındaydı. Bu kendisi için zor bir talimdi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy işitmesi, doğru olarak anlayabilmesi, vahiy ezberleyebilmesi ve bunların aynı zamanda olması kendisine zor gelmekteydi. Allah şu ayetleri indirerek onu bu meşakkatten kurtardı. Kıyamet suresinin 16-16 ila 19. ayetlerinde Resulün onu yani vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma şüphesiz onu toplamak senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir o halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun o konuşunu takip et sonra şüphem olmasın ki onu açıklamak da bize aittir 19. ayetinde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an ayetlerini açıklamayı vaat etti. Bu açıklamanın bizzati Kur'an ayetlerinden ayrı olacağı ortadadır. O Kur'an'a dahil olmayıp ya onun bir izahı ya da tefsiridir. Bu bakımdan bu beyan, Kur'an-ı Kerim'in sözlerinden farklı, biraz değişik bir şekilde olmalıdır. Bu ise tam olarak gayrimetlu vahiy ile ifade edilen şeydir. Ama bu vahyin iki türü de her ne kadar farklı biçimde olsalar bile peygambere Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş olup Müslümanlar her ikisine de inanıp itaat etmelidirler. Ee, Kur'an vahyin bu iki farklı çeşidini şu ayette özetlemektedir. Taha Yasin gitti mi? 51. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahiy eder. O yücedir, hakimdir. Şu halde bu iki çeşidin dışında Kur'an-ı Kerim'in inzali üçüncü bir vasıtayla yani ayette elçi olarak tayin edilen melek Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gerçekleşmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Bu durum başka bir ayette açıkça belirtiliyor. Bakara suresinin 97. ayetidir bu. De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjde, müjdeci olarak o indirmiştir. Şu ara suresinin 192 ve 195 ayetlerinde de Muhakkak ki o Kur'an alemlerin rabbinin indirmesidir. Rasulüm onu ruhul emin yani Cebrail uyarcılardan olman için apaçık Arapça bir dille senin kalbine indirdi buyurulmaktadır. Bu ayetlerde Kur'an'ın bir melek vasıtasıyla indirildiği gayet açıktır. Sözü edilen bu melek Bakara Suresi'nin 97. ayetinde geçtiği üzere Cibril Aleyhisselam'dır. Aynı melek Şuara Suresi'nin 193. ayetinde Ruhul Emin diye anılır. Ancak e, az, az önce söylediğimiz Şura Suresi'nin 51. ayeti vahyin indirilişinin iki yolunun daha olduğunu belirtir. Bu iki şekil de peygamberle ilgili olarak kullanılmıştır. Şura 51. ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahyin Kur'an-ı sınırlı olmayıp Kur'an'da yer almayan başka vahiylerin de bulunduğunu ifade eder. Bu vahiyler gayrimetlu vahiy olarak adlandırılır. Ali ve bütün sözleri, fiilleri ve tasarrufları Allah Azze ve Celle'nin kontrolü altındadır. Kendi iştahı ortaya koyduğu dini söz ve fiillerinde yanılsa bile bunlar da Allah Azze ve Celle tarafından düzeltilmiştir. Allah Teala onun iştahını kesinleştirdiği sırada onun iştahı hükmen vahiy olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki bana verilen şey sadece Allah'ın bana verdiği vahiydir. Zailül Kur'an babında rivayet ettiği bir hadis. Yine Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini yazmak hususunda soran Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'ya Allah'a yemin ederim ki benden hak sözden başkası çıkmaz buyurmuştur. Darimi ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Başka bir hadiste mesela örnek olarak Cibril kalbime attı ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Öyleyse onu helal yollardan arayın buyurulmuştur. Örneğinize olsun bana kitap yani Kur'an ve onunla birlikte onun misli yani sünnet verilmiştir. Sayı hadisi ve buna benzer birçok rivayetlerde vardır. Sünnetin Allah Azze ve Celle tarafından indirilen bir vahiy olduğunu ifade eden Kur'an'ı Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve berekat, hocam Hayırlı geceler size de Kur'an'ı açıklama görev ve yetkisinin verildiğini gösteren bazı ayetler de var. Mesela İbrahim Suresinin 4. ayetinde biz her peygamberi mutlaka kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara emrolundukları şeyleri açıklasınlar. Yani bu ayette gördüğü gibi e, peygamberlere Allah'ın emirlerini açıklama yetkisi beyan ediliyor. Nitekim e, önceki peygamberler içerisinde e, kendilerine vahiy indirildiği, vahiy verildiği, Peygamberler zikredilir. Mesela Nuh Aleyhisselam'a, Hud Aleyhisselam'a. Fakat bunların e, kendilerine kitap indirildiğinden bahsedilmez. Demek ki e, kitap olarak indirme harcinde e, peygamberlere başka vahiy türleri de vardır. Az önce dediğimiz gibi aslında bu konuya e, net, kesin bir noktayı koyan bir husus var. Mesela Şura suresinin 51. ayetinde Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder buyruluyor. Şimdi Şura suresinin 51. ayetinde vahyin yolundan bahsediliyor. Bu ayette bahsedilen elçinin Cibir aleyhisselam olduğunu Bakara suresi 97. ayeti açıklığa kavuşturuyor. Şura suresinin 192. ayetinden 195. ayetine kadar olan bölümde de Muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Rasulün onu ruhulemin yani Cibril uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça bir dille senin kalbini indirdi buluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Cibril aleyhisselam indirdiğine göre diğer Bunlardan hariç kalan Şura suresinin 51. ayetinde geçen diğer iki vahiy şekli kime acaba? Muhatabı kimdir bu vahiy, vahiy şekillerinin? 44. ayetim daha önce e, zikretmiştik. Tekrar e, konuyla alakası olduğu için, yeri geldiği için tekrar edelim. Sana bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ve ta ki onlar da düşünüp öğüt alsınlar. Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara Suresinin 151. ayetinde geçtiği üzere Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdi size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, size bilmediğiniz şeyleri de öğretiyor e, mealindeki ayet. E, bu ayette geçen açıklama ve hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Allah Kur'an'ı koruduğu gibi sünneti de korumayacağını iddia etmek iman eden bir kimsenin tavrı olamaz. 105. ayetinde Şüphesiz ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin buyruluyor. Bu ayette Allah'ın Resulüne hüküm verme yetkisi verdiği apaçık ifade buyruluyor. Allah'ın sana gösterdiği şekilde ifadesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile hareket ettiğini göstermektedir. 7 ayetinde Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et Nahl Suresinin 64. ayetinde Biz sana kitabı indirdik ki hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir kavim için o kitap yol gösterici ve rahmet olsun. Demek ki e, ayrılığa düşen hususlarda başvurula, başvurulacak merci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklaması yani sünnet olduğu bu ayette net bir şekilde ortaya konmaktadır. Yine ediyoruz kıyamet suresinin 16-19 ayetleri Ey Muhammed onu tekrarlamak için henüz Cebril sana vahyi bitirmeden dilini depretme onu senin kalbine toplamak ve sana okutmak bize düşer. Sana Kur'an'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip et sonra onu açıklamak da bize düşer. Allah Azze ve Celle sonra onu açıklamak bize düşer buyurmakla bu açıklamanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kendisi tarafından koyulacağını belirtiyor ki, bu da sünnetin vahiy olduğuna delildir. Anhum'a der ki, Yüce Allah, Kur'an'ı senin kalbinde toplamak bize aittir. Ayetiyle sukut et ve dinle diye emretti. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Ayetiyle de, onu senin lisanınla açıklamak bize aittir diye buyurdu. Şeklinde bu ayeti açıklamıştır. Buhari, bunu ve Fazailil Kur'an kitabında 28. babda rivayet ediyor. Nisa suresinin 113. ayetinde. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir buyruluyor Allah Teala'nın ettiği bu beyanı hem bazı ayetlerin ileride inecek bazı ayetlerle daha da açılacağı hem de izaha muhtaç bazı ayetlerin yine kendisinin vahyi ve öğretmesiyle Rasul tarafından açıklanacağını bildiriyor. Ayrıca burada biz hikmetin sünnet olduğunu söylemiştik. İşte bu ayet Nisa suresinin 113. ayeti bize en büyük delildir. Çünkü hikmeti indirdiği. Dinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ayetler vardır ki bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğini ve verdiği hükümlerin kabulünü öngörür bizlere. Nisa suresinin 65. ayetinde "Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı işlerinde bir buluk, burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." buyuruyor. Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur düşülüyor. Yine Nur Suresi'nin 51. ayetinde aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir ve işte kurtuluşa erenlerde bunlardır. Nisa suresinin 59. ayetinde de herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. İşte bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir. Hükmü Allah'a götürmek, Kur'an'a başvurmak, Resulüne götürmek ise sünnete başvurmak demektir bin Husayn radıyallahu anh'ın bulunduğu bir mecliste adamın birisi Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin deyince İmran radıyallahu anh sen akılsız bir adamsın. Öğle namazının dört rekat olduğunu, onda kıraatin açıktan olamayacağını Allah'ın kitabında gördün mü? Sonra zekat ve benzeri hükümleri de sıralıyor ve şöyle ekliyor. Bütün bunları Allah'ın kitabında açıklanmış olarak buluyor musun? Allah'ın kitabı bunları müpebbin bırakmış sünnette açıklamıştır. Bu rivayet İbn-i Abdilber'in Camiül Beyanil İlim isimli eserinde Hakimin Müstedrek'inde rivayet edilen bir der. Ese oğullarından Ümmü Yakup isimli bir kadın da i̇bn Mesud radıyallahu anh'e gelerek ''Senin saç ekleyene ve ekletene lanet edilmiştir.'' dediğini duydum. Öyle mi? diyor. O da evet. Deyince kadın ''Ben Kur'an'ın iki kapağı arasında böyle bir şey bulamadım.'' diyor. O da İbn-i Mesud radiyallahu eğer iyi baksaydın bulurdun diyor ve bir mushaf getirip Resul size neyi verdiyse onu alın ve neyden sakındırdıysa ondan sakının. Yani Haşir suresinin 7. ayetini okuyor. Kadın diyor ki bunu böyle düşünmemiştim fakat senin hanımın bile saç ekletiyordur diyor. Ey kadın onu çağır da bir kontrol et. Bunun üzerine kadın onu kontrol ediyor fakat e, iddia ettiği şey bulamıyor İbn-i Mesud anh, bir şey buldun mu deyince kadın hayır diyor. İbn-i Mesud de eğer sen onda böyle bir şey görseydin onunla alakam kalmazdı. Cevabını veriyor. Resulullah aleyhi ve sellemin helal ve haram koyma yetkisine dair e, ayetleri de bu bağlamda incelememiz lazım. Araf suresinin 157. ayetinde onlar ki, Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. O peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten men eder, onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona inanan, destekleyerek ona saygı gösteren... Ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura uyanlar, işte onlar felaha erenlerdir. Allah Azze ve Celle dahil edeceği kimselerin bu ayetten Araf suresinde bu ayetten önce rahmetine dahil edeceği kimseleri zikrediyor. Onların takva sahibi zekatlarını veren ve ayetlerine iman eden kimseler olduklarını açıkladıktan sonra bu şekilde vasıflıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyi, onun emir ve yasaklarına uymayı, onun belirlediği helal ve haram hükümlerine riayet etmeyi, ona destek olup saygı göstermeyi, Kur'an'a ve şeriata uymayı bu rahmete dahil olmak için şart koşuyor. Şu yapılmadığı takdirde başa gelecek akibet ile tehdit ediyor. Tevbe suresinin 29. ayetidir bu. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın. Bunlardan ayrı olarak tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygambere itaati emreden birçok ayetler var. Fakat e, kit olduğu için hepsini burada zikretmemiz epey zaman alacak. Bunlar biliniyor zaten. Yani e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati emreden ayetler. Mesela e, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allah'a itaat demek olduğunu ifade eden ayetler. Şayet e, sadece zikrin indirmesiyle sadece Kur'an'ın korunduğu, e, zikir kelimesinin sadece Kur'an'ı ifade ettiğine, hadisleri ifade etmediğine, dolayısıyla hadislerin korunmamış olduğunu e, varsaymak... E, doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü Peygamber'e itaatim bir manası kalmış olmaz o zaman. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayetlerin açıklamasının Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmesi, bu yetkinin ona verilmesini ifade eden ayetler bu ayetlerin muhtevasının da korunmuş olmasını gerektiriyor. Yoksa diyelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Buna nail olan sahabeler yani Kur'an'ın e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılan beyanına nail olan buna e, bu şerefe nail olan sahabeler e, daha sonra gelen insanlardan çok daha üstün bir meziyete sahip olurlardı ve daha sonra gelen insanlar e, anlayamayacakları peygamberin beyanı olmadan anlayamayacakları bir takım ayetlerle baş başa kalırlardı. Nitekim e, fırkalaşan İslam ümmeti içerisinde fırkalaşan grupları şöyle bir göz önüne getirirseniz bizim onlarla aramızdaki şey hep sünnetin vahiy olduğunu kabul edip etmekle etmemek arasındadır. Şimdilik sözlerimi bu kadarla noktalıyorum. Teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.